Taştego balinaların rüzgar altına doğru daldıklarını bildirdiği için onların provamızın önünde yüze çıkacaklarını umuyorduk. Güney balinasının garip bir kurnazlığı da vardır. Başını bir yöne çevirip dalar, dipte gizlenmişken dönüverir ve tam ters bir yöne doğru gider. Ama bu sırada bu oyunu yapamazdı çünkü Taştego'nun gördüğü balinaları hiçbir şey ürkütmüş değildi. Bizim yakınlarda olduğumuzun farkında değildiler. Gemiyi bekleyecek adamlardan biri, yani sandallara binmeyeceklerden biri, Grandi direğine çıkıp Kızıl derilinin yerini aldı. Trinket yelkeni ve mizana direklerindeki gemiciler hep aşağı indiler. Zıpkın halatları yerlerine konuldu, vinçler denize doğru çevrildi. Maistra sereni geri çekildi ve üç sandal, dik kayalıklarda toplanan çöven sepetleri gibi denizin üstünde asılı kaldı. Küpeşte'nin dışına atlayan sabırsız gemiciler, bir elle küpeşleyi tutunup, bir ayakları sandalda Alesta bekliyorlardı. Savaş gemilerinde de bahriyeler bir düşman gemisine yanaşırken böyle beklerler. Ama tam bu heyecanlı anda duyulan bir bağırma, herkesin gözünü denizden çevirdi. Gemiciler ilkilerek Ahab'dan yana baka kaldılar. Karanlık yüzlü Ahab, havadan peydahlanmışa benzeyen beş kara hortlağın ortasında duruyordu. Hortlaklar! Sahiden de hortlağa benziyordu bu adamlar. Güvertenin öbür ucuna fırladılar ve sessizce çabucak orada asılı duran sandalın palangalarını ve halatlarını çözmeye başladılar. Bu sandal sancak tarafında asılı durduğu için kaptanın sandalı adına taşır ama öteden beri yedek sayılırdı. Şimdi sandalın yanı başında duran adam uzun boylu ve karayağızlı. Çelik gibi dudakları arasından bir tek beyaz diş kötü kötü fırlıyordu dışarı. Kara pamuklu kumaştan buruşuk Çinli ceketi ve aynı renk geniş pantolonu bir yaz karanlığına bürüyordu onu. Ama bu abanoz varlığın tepesinde bembeyaz ışıl ışıl bir sarık vardı. Uzun gür saçları örülmüş, başının çevresine birkaç kez dolanmıştı. Arkadaşlarının tenleri daha açık, daha diriydi. Manila adaları yerlilerinin kaplan sarısı. Bu ırk şeytança kurnazlığıyla ün salmıştır. Beyaz beyaz saydam bazı toy gemiciler, onları yazanesi başka yerlerde olan şeytanın parayla tutulmuş casusları, denizlerde gizli ajanlar sayarlar. Tayfa şaşkın şaşkın bu yabancılara bakarken Ahab başlarındaki sarıklı ihtiyara seslendi. Her şey hazır mı fedallah? Yılan ıslığına benzeyen bir ses hazır diye karşılık verdi. Ahab güverteye doğru bağırdı. Sandallar denize öyleyse. Ne duruyorsunuz? Hey, oradakiler, sandallar denize diyorum. Ahab'ın sesi öyle bir gürlüyüş gürledi ki herkes nedenli şaşkın olursa olsun küpeştenin dışına fırladı. Palanga makaraları döndü ve üç sandal şapbadak denize iniverdi. O sırada gemiciler başka bir meslekte görülmeyecek bir çeviklikle kendilerini hiç sakınmadan sallanan geminin bordasından aşağıya çalkalanan sandallara keçiler gibi atladılar. Onlar daha gemiden ayrılmamışlardı ki dördüncü bir tekne rüzgar tarafından gelerek kıçta gözüktü. Bu sandalda beş yabancı kürek çekiyordu. Arkada dimdik ayakta duran Ahab, Starbuck'ın, Stubb'ın ve Flask'in birbirlerinden iyice ayrılıp daha geniş bir alana dağılmaları için seslendi. Ama gözlerini kara fedallaha ve arkadaşlarına dikmiş olan yardımcı kaptanlarla tayfa bu kumandaya aldırış etmediler. Starbuck, Ahab kaptan dedi. ''Yayılın diyorum size'' diye bağırdı Ahab. ''Açın sandalları, sen flask, rüzgardan yana git biraz.'' Küçük baş kütük dümen olarak kullandığı küreye sarılarak keyifli keyifli ''Hay hay kaptan'' dedi. Sonra gemicilere dönüp ''Asılın küreklere'' diye bağırdı. ''Ah şöyle, ah şöyle, ha gayret, tam karşımızda fışkırıyor çocuklar, asılın küreklere.'' ''Bırak artık şu sarı herifleri Arçi, benim onları aldırdığım yok Bay Flask'' dedi Arçi. Ben bunu biliyordum zaten. Ambardan gelen seslerini duymamış mıyım? Kabako'ya söylememiş miydim? Ha Kabako? Bunlar gemiye kaçak binenler. Bay Flask. Stab, kimi hala kaygını görünen gemicilere, avutucu tatlı bir sesle yavaşça çekin çekin yiğitlerim diyordu. Çekin yavrularım. Çekin evlatlarım. Kırsanıza belinizi oğullarım. Ne dalmış bakıyorsunuz öyle? Şu sandaldaki heriflere mi gene? Öfff! Ne var bunda? Beş gemici daha yardımcı gelmiş bize. Nereden gelirlerse gelsinler size ne? Nerede çokluk? Orada şenlik. Çekin öyleyse hadi çekin. Cehennem sarısı, kükürt rengi, mübarek heriflerdir onlar. Ama aldırmayın iyi çocuktur bu zebaniler. Ha şöyle, ha şöyle aferin size. Kürek dediğin böyle böyle çekilir. Bin İngiliz lirasına bedel bu çekiş. Hele şuna bak. Bu sildi süpürdü tüm paraları. ''Çekin aslanlarım, çekin ispermeçet yağıyla dolu altın kadeh şerefine, yaşayın aslan yüreklerim, rahat çekin, rahat, telaş etmeyin, telaş etmeyin, kırın şu kürekleri, tamam, tamam, tamam, güzel, rahat rahat, Ah şöyle, ah şöyle, uzun ve güçlü, açılın biraz, açılın, uyuyor musunuz hepiniz, yeter horladığınız, çekin, çekin, çekin diyorum size, çekemez misiniz, çekemeyecek misiniz?'' Akşama sizlere çörek yok çekmezsiniz. Çekin de, kırın bir yerlerinizi. Çekin de, fırlasın gözleriniz yuvalarından dışarı. Stap bunu söyledikten sonra kuşağından keskin bir bıçak çıkardı. Çıkarın hepiniz bıçaklarınızı. Koyun dişlerinizin arasına da öyle çekin. Ah şöyle, ah şöyle. Tamam. Şimdi bir şeye benzedi. Hadi. Çelik gemli atlarım benim. Yürütün şunu. Yürütün şunu. Gümüş kaşıklarım benim. Yürütün şunu dişli çarklarım benim. Stabın gemiciye verdiği bu söylemin başlangıcını olduğu gibi aldık. Çünkü onun özel bir konuşması, hele insanları kürek çekme dinine bağlamak gibi başka türlü vaaz etme yolu vardı. Ama bu vaaz örneğine bakarak onun adamlarına öfkelendiğini sanmayın. Hiç de öyle değil. Asıl tuhaflığı da buydu Stabın. Tayfasına söylediği en korkunç sözlerde şakayla öfke garip bir biçimde birbirine karışırdı. Öfkesi sanki şakasına tuz biber ekerdi. Öyle ki bu acayip yalvarmaları duyan her gemici hem can havliyle hem de alay olsun diye kürek çekerdi. Üstelik de bunları söylerken Stab'ın öyle rahat öyle kaygısız bir hali vardı ki dümen küreğini öyle tembel tembel kullanır ve kim zaman ağzını öylesine açıp esner ki kaptanlarını böyle görmek karşıt iki şeyin bir araya gelmesinden doğan bir büyü etkisi yapardı gemicilere. Bir de şu var ki Stab Alayları hep iki ayrı anlam taşıyan garip şakacılardan biriydi. Öyle ki adamları emirlerine uymakta duraksardı çoğu zaman. Ahab'ın verdiği bir işarete uyarak Starbuck şimdi çaprazlama Stabın sandalının önüne doğru gidiyordu. Bir ara sandallar birbirine sokulunca Stubb ikinci kaptana seslendi. ''Bay Starbuck hey bana baksanıza bir şey soracağım izninizle.'' Starbuck başını çevirmeden ''Ne var?'' dedi. Çakmak taşı gibi sert yüzüyle Stab'a bakmıyor, bir fısıltı halinde ama candan konuşarak gemicileri coşturuyordu. Bu sarı herifler ne dersiniz? Gemi demir almadan önce gizlice binmişler her nasılsa. Starbuck, gemicilere alçak, Stab'a yüksek sesle konuşuyordu. Tatsız bir iş, Bay Stab. Ama ne yapalım? Bay Stab, hayırlısı gemiciler hızlı kürek çekmeye baksın. Üst tarafından Allah kerim. Önümüzde variller dolusu ispermeçet var. Bay Stab, Siz bunun için geldiniz buralara. İspeme çet, İspeme İşimiz bu bizim. Şimdi görevimizi yapıyoruz. Hiç olmazsa. Görevle kazanç el ele bu işte. Sandallar birbirinden ayrılırken, "Stop, evet, evet, ben çakmıştım bu işi" diye kendi kendine söyleniyordu. Herifleri görür görmez anladım. Evet ya, işte bu yüzden ikide de bir de ambara iniyordu demek. Hamur suratta uzun zamandır kuşkulanıyordu bundan. Ambarda saklaymış herifler, bu işin altında da beyaz balina olsa gerek. Peki, peki öyle olsun. Yapılacak şey yok, öyle olsun. İleri çocuklar, bugün beyaz balina değil avlayacağımız. Hadi ileri. Bu garip yabancıların, sandalların tam denize indirileceği heyecanlı anda ortaya çıkışları, gemicilerde ister istemez kuruntulu bir şaşkınlık uyandırmıştı. Ama bir süre önce, Archie'nin kulağına çarpan sesler konusunda anlattıkları, o sırada pek kimseyi inandırmamakla beraber, gemici arasında yayılmış, onları bu olaya az çok hazırlamıştı. Afallayıp kala kalmışlardı hiç olmazsa. Stab'ın güven veren açıklaması da, kör inançlara düşmekten şimdilik korumuştu onları. Bununla beraber bu işte, Ahab'ın başlangıçtan beri oynadığı rol üstüne türlü türlü acayip görüşler yürütülebilirdi. Ben kendi hesabıma o sabah Nantucket'ta alacak aranlıkta pekûta gizli bindiklerini görür gibi olduğum gizemli gölgeleri ve garip Eliyah'ın anlaşılmaz sözlerini anımsadım ama bir şey söyleyemedim. Bu arada Ahap yardımcı kaptanlarının seslerini duymayacak kadar uzaklaşmıştı. Rüzgardan yana bir hayli gitmiş öteki sandalların başına geçmişti. Bu da adamlarının nedenli güçlü olduklarını gösteriyordu. Bu kaplan sarısı yaratıklar sanki salt çelik ve balina kemiğinden yapılmıştı. Beş tane demir döven gibi düzenle eğilip kalkıyorlar. Her kürek çekişte sandalı bir Mississippi vapurunun kazanındaki güçle sulardan dışarıya fırlatıyorlardı neredeyse. Zıpkıncı yerinde oturmuş kürek çeken Fadallah, kara mintanını çıkarmış çıplak göğsüyle deniz ufkunun titrek kıvrıntılarına karşı duruyordu sandalın öbür ucunda ahap dengesini yitirmemek için bir kolunu bir eskrimci gibi arkasında tutmuş dümen küreğini kullanıyordu beyaz balina bacağını koparmazdan önce denize indirilen sandallarda binlerce kez yaptığı bu işte yine de sapa sağlandı. birden gergin kolunu bir tuhaf oynattı havaya kaldırdı aynı anda beş kürekte havaya dikildi sandalda içindekiler de suyun üstünde kıpırdamadan kaldı Arkadan gelen iki sandal da hemen durdu. Balinaların mavi sulara gelişi güzel nasıl daldıklarını kimse fark etmemiş ama Ahab daha yakında olduğu için göreceğini görmüştü. Starbuck herkesin eli küreğinde olsun diye bağırdı. Sen Kuy, kuy ayağa kalk. Sandalın burnundaki üç köşe yüksek yere çeviklikle fırlayan kuy, kuy orada dimdik durdu, gözlerini olanca dikkatiyle balinaların son görüldükleri yere dikti. Starbuck da teknenin kıçında aynı üç köşe yüksek yere çıkmış, dalgalarda ceviz kavuğu gibi oynayan sandalda soğukkanlı ve çevikçe dengesini bularak denizin kocaman mavi gözüne sessizce bakıyordu. Biraz ötede Flask'in sandalı da soluğunu kesmiş gibi kıpırdamadan duruyordu. Flask arkada zıpkın ipinin sallanmasına yarayan birkaç ayak yüksekliğinde bir babanın üstüne, Korkusuzca çıkmıştı. Babanın tepesi bir insan avucundan daha geniş değildi. Flask bunun üstünde iyice batmış bir geminin direkt başındaki bir gözcü gibi duruyordu. Başkütük ufak tefekte ama küçük başkütüğün hırsı boyundan çok büyüktü. Onun için bu babadan daha yüksek bir yerde olmak istiyordu. Üç dalga ötesini göremiyorum. Bir kürekçi gelsin oradan. Sırtına çıkıp bakayım. Bunu duyunca Dagu eliyle dengesini bulmak için sandalın her iki yanına tutunarak hızla arkaya kaydı sonra dimdik durup geniş omuzlarını bir heykel kaidesi gibi stabın önüne getirdi. Bu da bir çeşit direk başı buyurun çıkın dedi. Elbette çıkarım eyvallah dostum ama keşke elli ayak daha uzun olsan. Dev gibi zenci ayaklarını sandalın karşılıklı iki kalasına dayayarak ve biraz eğilerek açık avucunu Flask'in ayağına doğru uzattı. Onun elini de yakalayıp kuş kanatlarıyla süslü kafasına koydu. Dördüncü kaptana sıçramasını söyledi sonra. Ustaca bir devinimle küçük adamı sağ salim omuzlarına yerleştirdi. Şimdi Flask yukarılarda ayakta duruyor. Dagon'un havaya kaldırdığı koluna bir çeşit parmakla tutunur gibi tutunuyor.